Elçilerin İşleri 8. bölüm. Stefanus'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler Stefanus'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inananlar topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi. Ve o kentte büyük sevinç oldu. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler. ''Büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur.'' derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman, erkekler de, kadınlar da vaftis oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftis oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samirieli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftisi olmuşlardı, o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca, onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon, onlara para teklif ederek, ''Bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam, kutsal ruhu alsın.'' dedi. Petrus. Paran da yok olsun de. Dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et. Ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon. Benim için Rabbe yalvarın da... Söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi Petrus'la Yuhan'la tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriyen'in birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalime döndüler Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi Kalk güneye doğru Yeruşalimden Gazze'ye inen yola çöl yoluna git Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş, peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a ''Git'' dedi. ''Şu arabaya yetiş.'' Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşia'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun? Diye sordu. Hadım, Biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki? Diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa, o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. adım Filipus'a, Lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı? Diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak, ona ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, Bak burada su var. Dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la Hadım birlikte suya girdiler ve Filipus Hadım'ı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen adım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aştot kentinde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.